Radyo Tiyatrosu İbrahim Etem Hazretleri Senaryo Semih Arıcı Yayını hazırlayan İslam Gemici Program Yönetmeni Abdurrahman Çapar Seslendirme Yönetmeni Tuncay Halıcıoğlu Buzlu Ahmet Yağmur gittikçe hızlanıyor Haklısınız efendim Daha şimdiden epeyce ıslandık Bir damaltı bulamazsak işimiz bitik Bu yağmur deneceğe benzemiyor Merak etmeyin Bir fersah kadar ötede bir köy var Oraya sığınabiliriz Emin misin? Tabii eminim Hatta bir gece kalmıştım orada Öyleyse yakın sayılır Biraz daha dayandık mı Dayanırız elbet şehzadem Sabah hava böyle değildi ...etraf günlük güneşlikte. Kızınız. Nereden bilebilirdik böyle şiddetli bir yağmura tutulacağımızı? Neyse. Köye vardığımızda hepsini unuturuz. Şöyle harlı bir ateşin karşısına da geçtik mi... ...bir yandan elbiselerimiz kururken... ...bir yandan da sıcak çorbamızı içmiş. Oh. <gülüyor> Çorba ha? <gülüyor> Yabansın Ahmet. İçim ısındı birden içmiş gibi oldum. <gülüyor> Afiyet olsun efendim. Sabahleyin ne hayallerle yola çıkmıştık değil mi? Yani. Bu rahmet düşündüklerimizi alt üst etti Bir kaşık çorbayı bile özletti Sarayda av ziyafeti çekecektik göğe. Sultan babanız hastalıktan yeni kalkmıştı Ne de iyi gelirdi av et hey, Kısmet değilmiş ne yapalım Şu senin köyü de nasıl bulacağız Baksana her taraf sislere bürünmüş Allah'ın izniyle buluruz Bana güvenin Güveniyorum güveniyorum Atlar çatlamasın da Dayanacaklar dayanmalılar İnşallah. Şimdiye kadar yüzümüzü kara çıkarmadılar ama... Yanılmış olmayasın Ahmet. Bir fersah dedin ama köy hala görünmedi. Hayır efendim. Yanılmış olamam. Buralarda olmalı. Geldik sayılır. Atımın durumu hiç iyi değil. Neredeyse tökezlenmek üzere. Bakın bakın. İleride bir ev var. Geldik. Evet evet görüyorum. Yahu. Oh köye vardık sonunda Şükürler olsun kurtulduk Ben köy filan göremiyorum Yalnızca bir ev var burada Köy biraz daha ileride olmalı Bu eve girelim mi? Başka çaremiz var mı? Atından in de kapıyı bir çal bakalım Tamam efendim inin Ahmet Buyurun Kim olduğumuzu söyleme Bizim için zahmete girmelerini istemiyorum Pekala söylemem Hey! Kimse yok mu? Durun durun geliyorum. Sabredin biraz. Sükürler olsun. Oh, çabuk içeri girin evlatlarım. Gecenin bu vaktinde dışarıda kalmayın. Allah razı olsun efendi baba. Ah, kusura bakmayın. Birdenbire şaşırdım da. Ah, buyurun buyurun şöyle geçin. Estağfurullah seni de rahatsız ettik. O nasıl söz? Biz misafirden rahatsızlık duymayız. Siz içeri geçin. Ben gidip atları alırım. Dur sen zahmet etme. Ah, atları ben götürürüm. <gülüyor> Katiyen olmaz. Siz doğru ocağın başına ben birazdan gelirim. Peki efendi baba sen nasıl istersen. Nasıl kurulanabildiniz mi biraz Sayende çok iyiyiz efendi baba Şu elbiselerimiz de bir kurusa Onlar sabaha kadar kurumaz evlat Şu odaya bir çift kuru elbise koydum Biraz eskiler ama <gülüyor> Aman efendi baba Eski yeni düşünecek zaman mı Giyeriz elbet Hadi Ahmet önce sen giy Aa, <gülüyor> Hele şükür arkadaşının sesini de duydum Konuşacak hal mi kalmıştı efendi baba Şimdi rahatladık artık sohbet edebiliriz Ne iyi olur Ben de zaten yarenlik edecek birini arıyordum <gülüyor> Yalnız mı yaşıyorsun burada Evet beyim Hanım sizlere ömür Geçen yıl vefat etti Zaten çocuğumuz da yoktu Tek başıma kalıverdim işte Ne yapıyorsunuz Neyle geçiniyorsunuz Ne yapayım beyim Ufak bir bostanım var Mevsimine göre bir şeyler yetiştirir Bel pazarında satarım Peki para kazanabiliyor musun bari? Ne gezer. Üç beş okka sebzeyle ile para kazanılır mı? Allah'tan Tahir var. O da olmasa. Tahir mi? Kim bu Tahir? Anlatarım. Hele sen de özürünü değiştirmeyeyim. Peki efendi baba. Ben içeri geçeyim. Eh, Ahmet de çıkıyor zaten. Çorba nefis olmuş. Ellerine sağlık efendi baba. Afiyet olsun, afiyet olsun. İçin, için. Daha koca bir tencere var. Oh, ekmeğin de çok güzelmiş. Hmm. Şimdiye kadar böyle lezzetli ekmek yememiştim. <gülüyor> Çorbayı ben yaptım. Ama ekmeği Belk'ten aldım. Belk'ten mi? Evet, Belk'ten. Fırıncı Tahir'den. Demin kim olduğunu sormuştunuz ya. O Tahir'den işte. Haklısın. Tahir kadar güzel ekmek yapanı hiçbir yerde bulamazsın. Bu ekmekleri ne zaman aldım biliyor musunuz? Tam bir hafta önce. hikmet Hüda. Bu ekmek bayatlamıyor. Hep böyle taze. Çıtır çıtır kalıyor. Ben de saklayıp bir misafir geldiğinde çıkarıyorum. <gülüyor> İnanılmaz şey. Demek bir hafta geçmesine rağmen bayatlamadı. He? Öyle beyim. Gözünüzle gördünüz işte. Sanki fırından yeni çıkmış gibi. Bir şey daha söyleyeceğim yine inanmayacaksınız. Niye inanmayalım? Her şey burada gözümüzün önünde. <gülüyor> ben bu ekmeklere para da vermiyorum. Sağ olsun Tahir'im durumu biliyor. Birçok behliye olduğu gibi bana da istediğim kadar bedava ekmek veriyor. Ya, görüyor musun Ahmet? Doğma büyüme behliyiz ama Tahir'i hiç duymadık garip değil mi? Hı hı. <gülüyor> ama halinizden çok zengin olduğunuz anlaşılıyor Darılmayın ama siz Tahir'in ekmeğine muhtaç olamazsınız ki Bu ihtiyar boş değil Sanki içimizi okuyor gibi Bel büyük bir yer efendi baba Orada sayısız fırın var Evet çok fırın var ama Tahir gibisi yok Ondan başka herkes dünyalık toplamak peşinde Neyse Demek Berlisiniz siz de Evet efendi baba belkiyiz Avcısınız galiba Eee işte arasına çıkıyoruz Öyleyse şehzademizi de iyi tanırsınız O da sizin gibi avcıdır da Şu işe bak Söz dönüp dolaşıp bize geldi Dur bakalım hakkımızda ne düşünüyor eh, Evet efendi baba Zaman zaman düzenlediği sürekl avlarına biz de iştirak ediyoruz. Fakat karşı karşıya gelip görüşmüşlüğümüz yoktur. Ah, ah. İyidir, hoştur Şehzadem İbrahim. Kimseye bir kötülüğü dokunmamıştır. Ama gittiği yol yol değil ki. Aman Allah'ım. Hayatımda hiç kimseden böyle laklar işitmemiştim. Dur bakalım daha neler söyleyecek. Ee, niçin böyle diyorsunuz? Bir yanlışlığını mı gördünüz? Hayır beyim. Garip Halil kim, Şehzade İbrahim kim? Biz nereden göreceğiz onu? Ama işittik ki hak yolunda bulunmak istermiş. Bunun içinde Allah adamlarını sarayına çağırır, sohbetler düzenlermiş. Fakat sohbet biter bitmez her şeyi unutur yine eski zevkü sefasına dalarmış. Halbuki bilmiyor ki böyle av peşinde altınlar, kürkler içinde maşuk aranmaz. Heh, ne diyelim, gaflet işte. İnşallah bir gün uyarıp kendine gelir. Heh, her neyse, başınızı ağrıttım. Akşam yakın, ben çıkıp hayvanların yemini vereyim. Siz de yorgunsunuz, dinlenin biraz. Sonra cemaat olur, akşam namazına eda ederiz. ne kadar densiz bir ihtiyarmış size dil uzatmaya cüret etti bırakın da dersini verelim evinde misafiriz incitmemiz doğru olmaz ama efendim her neyse kapatalım bu bahsi biraz dinlensek iyi olacak ha belha varınca bana hatırlat şu fırıncıyı çok merak ettim ekmeğinin sırrını öğrenmek istiyorum belki onu saraya alırız gider gitmez çağıralım olur, olur efendim hatırlatırım Hava ne kadar güzel değil mi? Sanki dün gece hiç yağmur yağmadı. Öyle efendim. Yazdan kalma bir hava var. Eh, Halil baba bize müsaade. Yedik, içtik, yattık. Bir sürü zahmet verdik sana. Lütfen şu parayı kabul et. Oh, hayır olmaz. Dünyada kabul Salahi... etmem. Biz misafirden para almayız. Yediğiniz, içtiğiniz helali hoş olsun. Allah razı olsun. Arkadaşım sarayda çalışır Berhe geldiğin zaman onu bul Sonra da bize gelirsiniz ee, Biz de sana hizmet ederiz İnşallah beyim Heh, Söz vermeyim de Allah'a emanet ol Kal sağlıcakla Hadi bekliyorum efendi baba Unutma sakın Tamam evlat güle güle gidin Yolunuz açık olsun Hey hey hey, yavaş ol biraz. Sepetteki ekmekleri dökeceksin. Bağıştı usta, biraz yoruldum da. <gülüyor> Yorulacaksın tabii evlat. Zahmetsiz rahmet olur mu hiç? Ama usta, sepet çok ağırdı. Hayatta tek ağır şey ekmeğin olsun evlat. Başka şeyler değil. Neyse, geç tezgahın arkasına da otur. Dinlen biraz. Peki usta, biraz soluk alayım da yine giderim. Olur. Ben hamur kesmeye başlıyorum. Ah şu tutulası dilim. Yine üzdüm ustamı. Neyse şu ekmekleri dizeyim de gönlünü alayım. Bedavacı kadın değil mi bu? Yine ekmek dilenmeye geliyor olmalı. Ustaya söyleyeyim. Usta bak kadın yine geliyor. Bedavadan ekmek isterse vereyim mi yine? Evet evlat. istediği kadar ver. Sakın yüzünü asma. Güler yüzde ol. Anladın mı? Anladım usta. İyi öyleyse. Hayırlı günler evladım. Bak bir teyze geldi. Bekletme kadıncağız. Olur Tayyir Usta. Torbanızı uzatır mısınız teyze? Buyur oğlum. Bu kadar ekmek yeter mi? Yoksa daha vereyim. Yeter evladım. Allah sizden razı olsun. Tuttuğunuzu altın etsin. Cümlemizden teyze cümlemizden. Hadi sağlıcakla git. Tamam usta, ekmekleri verdim. Çok memnun oldu. İstediği kadar verdin mi? Evet usta, yeter mi bu kadar diye de sordum. Oldu mu şimdi evren? Bunu söylemekle daha fazla veremem demiş oldun. Ama ben... Aha biliyorum, kastım bu değildi ama... ...ağzından çıkanlar... ...insanların incinmesine sebep olmamalı. Peki ya ne demeliydim? Bir dahaki sefere ekmekleri sen verme. Bırak, istediği kadar alsın. Ama usta, e, ya çok fazla ekmek alırsa? <gülüyor> Merak etme. İhtiyacından fazla almaz. Aa bak. Bir müşteri daha geldi. Hadi bakalım. Bekletme. Buyurun efendim. Ne emretmişsiniz? Ee, Tahir da burada mı? Evet efendim. Ben çırağıyım. Ah, bahir benim. Buyurun. Ee, ben saraydan geliyorum. Şehzade İbrahim Hazretleri sizi görmek istiyor. Efendim? Ha? Şehzade İbrahim mi? Ne yapacak ki benim? Orasını bilemem. Bana git hemen al getir dediler. Ya hemen demek. Şehzadenin işi çok acele galiba. Bilmiyorum. Hadi çabuk olun. Efendimizi bekletmeyelim. Bak gelikanlı Ben fırıncıyım. Ekmekleri ateşte bırakıp apar topar gelemem. Şimdi efendine git söyle. Davetine icabet edeceğiz ve onu bekletmeyeceğiz. Yeter mi bu kadar? Ama efendim ne der? <gülüyor> Merak et. Hiçbir şey demez. Hadi var sağlayacaklar. Fırıncı Tahir geldi efendim. Huzura kabul edilmek için bekliyor. Peki Alın içeri. Gel bakalım fırıncı Tahir. Gel gel çekinme otur şöyle. Demek o nefis ekmekleri sen yapıyorsun ha? İltifat ediyorsunuz. Ya, hayır bu iltifat değil. Hakikati söylüyorum. Şimdi anlat bakalım. Nedir bunun sırrı? Nasıl bu kadar güzel ve bayatlamayan ekmek yapabiliyorsun? Her sanatkarın bir meslek sırrı vardır. Bilirsiniz. Amenna. Ama hamuru şöyle yoğuruyorum şu kadar su katıyorum şu kadar tuz atıyorum filan deme bana inandırıcı olmaz çünkü. Söyledikleriniz doğrudur. Hamuru yoğurmadan, suyunu, tuzunu katmadan ekmek yapılamaz. Ancak ille de bir sır istiyorsanız söyleyeyim. Ekmeği ihlasla yoğuruyorum. Sabrımı katıyorum ve şükrümle de şekil veriyorum. Sonra da Besmele'yi ile fırına verip yine besmeleyle dışarı çıkarıyorum. Bütün yaptığım budur. <gülüyor> Gördün mü Ahmet? Sana söylemiştim. Bu sözler kitaplara geçecek kadar kıymetli. Estağfurullah. Ben sadece yaptıklarımı söyledim. Bak dair efendi, senin gibi biri bir kenar mahalle fırınında böyle ömür tüketmemeli. Sarayımıza gel, fırıncımız ol. ...sohbetlerimize katıl he? ne dersin? Ee, Bağıştın ama... ...bunu kabul edemem... ...dükkanımı bırakamam... Ya ee, ...burada daha mı az kazanacağını sanıyorum? Ee, hayır, bunun kazançla bir alakası yok... ...şehzade hazretleri... ...yoksa bize yakın olmak istemiyor musun? Size yakın olmak benim için bir şereftir... ...ancak... ...ancak? Etrafında bir somun ekmeğe muhtaç kimseler var... Korkarım ki ben buraya kapılanırsam onlar bu bisomun ekmekten bile mahrum kalacaktır. Bütün endişem budur. Yoksa ne para düşünürüm ne de sizden uzak durmayayım. Canım koca Berhte senden başka fırıncı yok mudur? Berhte fırıncı çok ama hamiyet sahibi olanı pek kalmadı. Aynı köydeki ihtiyar gibi konuştu. Bunlar beni mahcup etmek için anlaştılar mı ne? Bunun da kolayı var. Onlara söylersin artık bizim kapımıza gelirler. Ekmeklerini buradan alırlar olmaz mı yani? Onlar buraya gelemezler Şehzade, Çünkü buna alışmadılar. Korkarlar, çekinirler. Duyuyor musun Ahmet? Sarayımız fakirlerin korkup çekindiği bir yer olmuş da bizim haberimiz yok. Ne dersin bu işe? Niye susuyorsun? Doğru mu söyledikleri? Sizin ne kadar cömert olduğunuzu cümle alem bilir efendim. Hayır Rahmet, bunu sen söylüyorsun. Önemli olan şu duvarların dışındakiler. Onların da senin gibi düşünmeleri lazım. Peki Tahir Efendi, sen dükkanında çalışmaya devam et. Fakat o güzel ekmeklerinden bizi mahrum etme. Her sabah saraya birkaç tane gönderebilir misin? Hay hay, tabii. Herkes gibi size de verebilirim isterseniz bizzat ben getiririm. Yok yok yok hayır. Buraya kadar zahmet etmene gerek yok. Çırağınla gönder. Hadi şimdi gidebilirsin. Allahu Teala yardımcın olsun. Abi. Allah devletinizi daim kılsın. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Oh, hoş geldiniz. ...safalar getirdiniz. Hoş bulduk Tahir. Nasılsın bakalım? Handolsun iyi. Sağlığınıza duacı Allah razı olsun. Ekmeklerin ne kadar güzel görünüyor. 3 adet verir misin? Aa, siz niye zahmet ettiniz? Bir haber salsaydınız çocuğu gönderirdim. Maksadım yalnızca ekmek almak değil. Ayrıca duanı da almak istiyorum. Benim için dua eder misin? Estağfurullah. Tabii ederim. Fakat... ...benim gibi günahkarların duası kabul olur mu ki? Sen ne iyi birisin Tahir Efendi. Tanışalı çok olmadı ama... ...ne o güzel ekmeklerini esirgedin bizden... ...ne de güler yüzünü. Onların ikisi de müşterinin hakkı. Nasıl esirgeyebilirim? Ah, şehzademiz var acaba? Yine sık sık ava çıkıyorlar mı? Hiç sorma Tahir Efendi. Şehzademiz çok kötü bugünlerde. Kötü mü? Hasta mı yoksa? Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yok. Ama ne gecesi kaldı ne de gündüzü. Bir gizli ıstırapla kıvranır durur. Ya ne oldu böyle durup dururken? <gülüyor> o av tutkusu yok mu? Efendimi o mahvetti. Geçen haftaya kadar hiçbir şey yoktu. Tek başına ava çıkmak istedi. Ne olur ben de sizinle geleyim dedim. İstemedi. Av köpeğini yanına alıp tek başına avlanmaya çıktı. Akşam geç vakit saraya döndüğünde adeta tanıyamadım onu. Benzi kül gibiydi. Elleri titriyordu. Ne oldu efendim? Hasta mısınız yoksa? Hayır. Bir şeyim yok merak etme. Yüzünüz bembeyaz. Ne olur benden saklamayın. Bir şey mi geldi başınıza? Şey, evet. Öyle sayılır. Ne oldu? Beni merakta bırakıyorsunuz. Anlatacağım. İkiz tepelerin orada avlanıyordum. Karşıma iri bir geyik çıkmıştı. Takip edeyim dedim, peşine takıldım. Biraz gitmiştim ki çok tuhaf bir şey oldu. Ey İbrahim, sen bunun için mi yaratıldın? Bununla mı emir olundun diye heybetli bir ses duydum ama tuhaf. Ses bir cihetten değil, dört bir yandan gelmekteydi. Allah Allah. Hemen atını durdurup etrafıma bakındım ama kimseyi göremedim. Kendi kendime Allah Allah bu ne biçim iştir diyerek tekrar atımı mahmuzladım. Daha iki at boyu gitmeden ses bir daha tekrarlanmasın mı? Birden paniğe kapıldım. Fakat kendimi toparlamam uzun sürmedi. Atı sürüp etrafımı incelemeye başladım. Hiç kimse yoktu. Ortalıkta incin top oynuyordu. Kafam karma karışık olmuştu. Hangi yöne gideceğimi bilemiyordum. Bu halde atımı yeniden mahmuzlar mahmuzlamaz aynı ses gene bütün yönlerden tekrar gürledi. Çok korktum. Deli gibi kendimi yere attım. Bir müddet ne yaptığımı bilmez bir halde yere kapandım. Neden sonra kafamı biraz toparlayınca bu sesin rahmani olduğunu anladım. Hemen oracıkta secdeye kapandım ve tevbe ettim. O gece bana ne dedi biliyor musun Tahir efendi? Artık hiçbir şüphem kalmadı. Bu bana alemlerin Rabbinden bir ikazdır. Allahu Teala'ya yemin ederim ki bundan sonra ona asla isyan etmeyeceğim. Rabbim benim salih bir insan olmamı istiyor. Ama gel gör ki kolay değil saraylardan, altın tahtlardan ve sırmalı elbiselerden vazgeçmek. Bunca dünya saltanatını geride bırakmak ve sade bir kul olmayı içine sindirebilmek. Sanki bir kıvılcım bekliyor, bir ümit ışığı. Senin doğan Cenabı Hakk'ın katında makbuldur. Ne olur efendim için dua et. Kurtulsun bu sıkıntılarından, rahatlasın. Ben de avlanmayı çok severim ama bir daha ava çıksın istemiyorum. Yeter ki birazcık kendine gelsin. Ne olur dua et. Hay hay nasıl dua etmem. İnşallah doğru olanı bulur da bütün sıkıntılarından kurtulur. Allah razı olsun. Şimdi biraz rahatladım. Bana müsaade yarın yine gelirim. Seninle sohbet etmek beni ferahlatıyor. Oh, buyur teyze. Hoş geldin. Safa geldin. Hoş bulduk evladım. Tam zamanında gelmişsin. Ekmekleri yeni çıkardım fırından, dumanı üstünde. Al şuradan istediğin kadar. Bana üç tane yeter evladım. Peki teyze. Al sana nar gibi kızarmış üç somun ekmek. Güle güle yiyin. Yeter mi bu kadar? Aa, aşk olsun. Senden para isteyen oldu mu şimdi? Allahu Teala razı olsun. Dar zamanımızda indadımıza yetiştin. Karnımızı doyurmamıza vesile oldum. Şimdi feraha çıktık. Elimiz para gördü. Bırak da aldığımız ekmeğin karşılığını ödeyelim. Sen bilirsin ama istersen para verme bana. O parayla torunlarını sevindir. Şeker al onlara. Merak etme evladım. Paramız ekmeğe de yeter, şekerlemeye de. Allahu Teala Şehzade İbrahim'e iyilikler versin. Halimizi gördü, acıdı, paraya boğdu bizi. Hiçbir şey esirgemedi. Ya demek şehzade İbrahim derdi ha. İşte beklediğin Kıvılcım İbrahim bin mi Keşke bunu daha önceleri yapabilseydin. Bir şey mi dedin evladım? Hayır teyze bir şey demedim. Hadi güle güle git. Torunlarını öp benim için. Kim o? Benim efendim Ahmet. Girebilir miyim? Kapı açık gel. Hayrola Ahmet? Bu saatte? Hayırdır efendim. Işığınızı gördüm de bir ihtiyacınız var mı diye sormaya geldim. Hayır Ahmet. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bir damla uykudan başka. Akşamdan beri uyuyamadınız mı yoksa? Oh, hayır uyuyamadım. Gözümü bile kırpmadım. Gece boyunca düşündüm ve anladım ki... Ettiğim yemine rağmen eski hayatımdan tam kopamayacağım. Ne yapayım? Çok uğraştım ama içimdeki gıllık gıştan kurtulamıyorum bir türlü. Artık eski İbrahim değilim ama... ...ne tahtımdan vazgeçebiliyorum ne de av tutkumdan. Her neyse. Sabah erkenden hazırlıklara başla. Ava çıkmak istiyorum. Tamam efendim. Başlarım. Fakat siz de uyumaya çalışın biraz. Gece yarısı oldu. Peki Ahmet gayret edeceğim. Hadi sen de dairene çekil. Benim için uykusuz kalma. Peki siz siz burada mı yatacaksınız? İnsanın uykusu geldikten sonra hay yatakta olmuş, hat altında ne fark eder? Git yat dedim ya sana. Gidiyorum efendim. Allah rahatlık versin sana da Ahmet. Sana da. Kim o? Kim var yukarıda? Neler oluyor? Hiç yabancı değil. Tanıdık bir. Tanıdık mı? Ne demek tanıdık? Kimsin sen? Ne arıyorsun sarayımın damında? Ne mi arıyorum? Güzel bir devam vardı da kaybettim. Hiçbir yerde bulamadım. Belki buradadır diye bakıyorum. Ay şaşkın hayır. Hiç damda deve aranır mı? Deli misin sen? Kimmiş şaşkın olan? Sen mi şaşkınsın yoksa ben mi? Sen Allah'ı altın taht üzerinde ve sırmalı elbiseler içinde aramaya karar vermedin mi? Damda deve aramak bundan daha mı tuhaf? Sen sırmalı kaftanlar içinde Allahu Teala'yı ararsın da ben burada devemi arayamaz mıyım? Kim olduğunu boş ver. Ne istediğime gelince seni istiyorum ben. Yalnızca seni. Uyan bu derin uykuda. Gel artık. Güneş üzerine doğmadan gel. Yollar seni bekliyor. Nöbetçi, nöbetçi, çabuk buraya gel. Buyurun efendimiz. Nöbetçi, damda biri var. Çabuk yukarı çıkıp yakalayın onu. ...sonra da bana getirin anladınız mı? Anladım efendimiz bizden kaçamaz merak etmeyin. Hadi koş koş o zaman Kaçırmayınız ama. Ne oldu yakaladınız mı? Hayır efendimiz her yeri aradık ama kimseyi göremedik. Nasıl olur kuş olup uçmadı ya bu adam. Kuş olsa bile elimizden kaçamazdı ama yukarıda hiç kimse yoktu efendimiz. Yani ben hayal mi gördüm? Estağfurullah efendimiz. Fakat biz ne yapabiliriz? Tamam Tom. Tamam. Yerine dönebilirsin. İsterseniz sarayın her tarafını aratayım. Hayır lüzum yok. Şimdi beni yalnız bırakın. Acaba kimdi? Nasıl da kayboldu böyle birdenbire. Sırra kadem bastı sanki. Hayır hayır. Bu normal bir insan olamaz. Hızır Aleyhisselam'dı belki de. Ama ya sesi... Bu sesi bir yerden tanıyorum ben, ama nereden? Çıldıracağım ya Rabbim. Kim o? Benim, benim İbrahim. Açar mısın? Siz misiniz efendim? Açıyorum şimdi. Buyurun efendim, bir şey mi istediniz? Evet Ahmet, seninle vedalaşmaya geldim. Vedalaşmaya mı? Evet. Nereye gideceğinizi sorabilir miyim? Bunu ben de bilmiyorum ki. Bize sadece geldendi. Nereye gideceğimiz bildirilmedi. Beni bağışlayın ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Neler oldu? Kim geldi size? Ne olur biraz açıklar mısınız? Aman Rabbi'm. Kimdi acaba Hızır aleyhisselam olmasın Ben de öyle düşündüm ama Sesi hiç de yabancı gelmedi Tanıdık biriydi sanki Fakat çıkaramadım bir türlü Ama ses sese benzeyebilir efendim Her neyse Kimin sesi olursa olsun Bu son ikaz bana Sana gelmeden önce saatlerce düşündüm Adeta dimağım patladı Lime, lime olup önüme haktı. Bu sese kulak vermeliyim ben. Yoksa mahvolacağından korkuyorum. Artık gitmeliyim. Fazla zamanım kalmadı. Güneş doğmadan yola çıkmalıyım. Hakkına helal et. Bizi gönülden çıkarma. Ha, babam Sultan eteme'de gittiğime haber ver. Selamımı söyle. Ne olur izin ver. Ben de sizinle geleyim. Hayır Ahmet. Bırak ellerimi Bu çile benim Tek bağışıma göğüs germeliyim Ben sizin yoldaşınız sırdaşınız değil miyim? Her yere birlikte gitmiyor muyuz? Şimdi niçin beni yalnız bırakıyorsunuz? Kundaktaki oğlunuzu da mı bırakıyorsunuz? Etmin Şehzadem Ahmet Can yoldaşım benim Öyle yerler vardır ki Oraya tek başına gidilir Mezara tek başına Yapayalnız gitmeyecek miyiz? Şimdi beni seviyorsan git. Başını yastığa koy. Bırak beni. Şu yanmış yıkılmış bir çareyi yolundan eylemeye kalkma. Hayır efendim. Sizi bırakamam. Ya birlikte yola çıkarız... ...ya da beni çiğner öyle gidersiniz. Öyleyse kulağını aç da beni dinle Ahmet. Efendin olarak son defa emrediyorum. Çekil yolundan. Eğer bana mani olursan nöbetçileri çağırır seni zindana attırırım. Hiç çekinmeden yaparım bunu. Anladın mı yaparım. İşte sana fırsat İbrahim. Çıkar üzerindekileri. Sil üzerindeki son dünyana akışlarına. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz şehzadem. Şeref verdiniz. Hayrola yolunuzu mu kaybettiniz? Beni tanıyor musun? Bu ülkede sizi tanımayan mı var? Hem ben yabancı sayılmam. Saray çobanlarındanım. iyi öyleyse. Al elbiselerimin hepsini sana veriyorum. Ne, ne yapıyorsunuz şehzadem? Ben, ben bunları alamam. Fakir bir çobanım ben. Karşılığını nasıl öderim size? Senden karşılık isteyen kim? ...başlığını ve abanı ver yeter. Ama nasıl olur? Siz bir şehzadesiniz. Eğer bunları giyerseniz sizi kimse tanımaz ki. Belki de hor görürler. Küçük düşürürler sizi. İyi. Biz de bunu istiyoruz. Hiçbir şey anlamadım ama... ...madem ki istiyorsunuz... ...alın ne yapayım? allah Teala senden razı olsun. Bana büyük bir iyilik yaptın. Kal sağlıcakla. Esas... Siz hakkınızı helal edin şehzadem Ben ne yaptım ki Niye böyle yaptı acaba Delirdi mi ne Durun Yavaş olun biraz Böyle hep birden konuşursanız Ne söylediğinizi anlayamam ki Siz anlatın bakalım Nedir mesele Efendim biz tüccarız Nişabur'dan hareket eden kervanlarımız Sahra'ya çıkarken bir mağaranın önünden Geçmek aa, aa, Başka yolumuz yoktu çünkü Ama son zamanlarda korkudan Geçemez olduk oradan Böyle giderse hiçbir kervan Nişabur'dan Çıkamayacak, evet, çıkamayacak. Tamam o, o, o, o. tamam anladım Hepinizin derdi aynı Peki söyle bakalım Niçin korkuyorsunuz Vahşi hayvanlar mı var orada yoksa? Hayır efendim böyle olsaydı görürdük. Peki öyleyse sizi korkutan nedir? Sesler duyuyoruz. Sanki birileri Kur'an'ı Kerim okuyor gibi. Ancak mağaraya yanaşamadığımız için tam anlayamıyoruz. Geceleri ışıklar görüyoruz. Beyaz ve yeşil ışıklar. Sanki nur yağıyor oraya. Allah Allah. Ama bunlar korkulacak şeyler değil ki. Tam tersine bulunmaz bir nimet bizler için e, fakat efendim orada ne olduğunu bilmiyoruz ki ya çarpılırsak Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz? E, e, siz alim birisiniz. yalnız siz girebilirsiniz. Ne olur bize yardım edin. Kurtarın bizi bu korkudan. Peki hala dostlar. Gönlünüzü ferah tutun. Yarın gidip ne olduğunu öğreniriz. Sağ ol efendim. Sağ ol. Geldiniz beyefendi. Bizde dönüşünüzü dört gözle bekliyorduk Ne oldu gittiniz mi oraya Evet gittik Orada ne olduğunu gözlerimizde gördük <gülüyor> Bizi merakta bırakıyorsunuz Ne olur anlattın neler gördünüz Ne vardı orada Sübhanallah O ne mübarek bir zatmış Sırf orada bulunduğu için Mağara öyle güzel kokuyordu ki Eğer kervanlarınız Bütün yıl taşıyıp Ağzına kadar misk doldursa Öyle güzel kokmazdı yani orada birisi mi var? Birisi değil dostlar. Herhangi birisi değil. Orada ışıl ışıl yanan eşsiz bir çera var. İbrahim bin Ethem. Şimdilik gözlerden uzak kalmayı diler. Ancak yakında öyle bir parlayacak ki bir nur çağılayan halinde bütün cihanı ışığa boğacak. Allah Allah. Biz de neler düşünmüşüz. Artık korkmadan geçebiliriz oradan değil mi? Tabi geçebilirsiniz. Yalnız sakın onu rahatsız etmeyin. Bu büyük bir vebal olur sizin için. Ne yazık. Demek buradan ayrılmaya karar verdiniz. Evet kardeşim. Burada yeteri kadar kaldık. Herkes halimizi anlamaya başladı. Şöhret afeti her yanımızı sardı. Artık burada daha fazla eğlenemeyiz. Ne tarafa gitmeyi düşünüyorsunuz? O ses hala kulaklarımızda. Boyuna gel, gel diyor. Naçar gideceğiz. Ama bu defa yönümüz Medine'ye doğru. Sonra da Kabe'yi ziyaret edip haç vazifemizi ifade edeceğiz inşallah. Ama hac mevsimi yeni bitti. Hem önümüz kış. Çok zorluk çekersiniz. Daha kaç mevsim geçmeli? Biz henüz hamız Bu yolun cahiliyiz. Bu haldeyken nasıl giderim ben Resul-i Ekrem'in huzuruna? Hangi yüzle eşiğine yüz sürerim? Anlaşıldı. Kararınız kesin. Ne diyelim yolunuz açık olsun. Bizi de hatırınızdan çıkarmayın. Bir Ebu Said'imiz vardı deyin. Sizden de aynını bekleriz. Bize dua edin. Karanlıkta yolumuza ay ışığı değil... ...sizin hayır dualarınız aydınlatacak. Yeter artık! Boşuna konuşup havanda su dövüyorsunuz Daha önce de çok duyduk bunları Ama ne oldu Hiçbir şey Her şey eskisi gibi Gökler buluta yerler yağmuru hasret Ekinlerimiz yanıp gitti Ağaçlarımız kurudu Hayvanlarımız neredeyse telef olacak Suyumuz azaldı Çoluk çocuk ağlaşıp durur ee, Tamam bunları biz de biliyoruz Bir bildiğin varsa söyle Yoksa sus Evet bir bildiğim var elbet ben bu kuraklığın sebebini biliyorum. Duydunuz mu ha Sebebini! Eee! Anlat bakayım. Neymiş bu sebep? Sen alay et bakalım alay. Beni dinleyince mahcup olacaksın ama. Bakın. Şimdi zihinlerinizi biraz yoklayın bakalım. Bu afet başlamadan hemen önce kasabamıza kim geldi? Aaa ee, ben söylüyorum. Kim geldi? Herkes gibi ben de onu zararsız kendi halinde bir derviş zannettim. Hacca gidiyormuş. Bu mevsimde ne haccıymış anlamadım ya. Geldi küçük mescide yerleşti. Hala orada yatıp kalkıyor. Dağdan odun getirip satarak geçiniyormuş. Görünüşte kimseyle bir alıp veremediği yok. Kendi aleminde dünyadan vazgeçmiş garibin biri. Ama kim bilir nereden kim nereden kaçıyor. Kim bilir çökük omuzları hangi korkunç günahlarla yüklü. Evet, evet. evet arkadaşlar. Evet, haklı. Her şey gün gibi ortada. Bu derviş kılıklı adam... ...kasabamıza adım atar atmaz... ...bu müthiş kuraklığın altında enzirmeye başladık. Kirlerleriyle... ...yaktı kuruttu her şeyimizi. Şunu iyi bilin dostlar... ...o burada kaldıkça gökten... ...bir damla yağmur düşmeyecek. Ettiğimiz bunca yağmur... ...duası ile boşa gidecek. Öyle sene bekliyoruz ha. Ah, evet evet yani... ...hakkım var. E, ne diye katlanacağız ona sanki? Hayır... Sürüp çıkaralım kasabamızdan. Evet tab olsun gitsin kovalım gitsin Aa, ee, <gülüyor> Şuraya bakın arkadaşlar Kimi görüyorum Bizim derviş burada Kasaba alt üst olmuş Ne gam ne tasa Oturmuş keyfine bakıyor Bana mı söylediniz <gülüyor> Duydunuz mu Kendine de hiç toz kondurmuyor Kime söyleyeceğim derviş Tabii ki sana söyledim Ne istiyorsunuz benden Bak Ali, bir de soruyor, ne isteyeceğiz? Çekip gitmeni tabii. Ne oldu? Size bir fenalığım mı dokundu? Daha ne olsun derviş, yıktın mahvettin bizi. Sen geldin kuraklığı da getirdin. Kasabamıza ayak bastın, yaktın, kuruttun her şeyi. Ya, demek derdiniz buymuş. Demek bu kuraklığın sebebi hikmeti benim ha? Ah, şunu bileydin. Peki, diyelim ki doğru. Benim yüzümden bu kuraklık başınıza musallat oldu. Peki siz binlerce kişisiniz. Niçin gideremediniz onu? Bir tek kişiye gücünüz yetmedi mi? Evet, insanlara çamur atmak kolay. Hele bu insan benim gibi garibim biri olursa. Fakat şöyle durup düşünün biraz bakalım. Her cuma toplanıp yağmur duasına çıkıyorsunuz ama... ...dualarınız bir türlü kabul edilmiyor... Sebebini hiç düşündünüz mü çünkü duaların kabulü için sizinkiler gibi boş gönüller değil nur dolu kalpler gerek halbuki sizler kabaati kendinizde değil hep başkalarında ararsınız Allahu Teala'yı çağırırsınız ona itaat etmezsiniz Cenabı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız ama şükretmezsiniz Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz bir hazırlıkta bulunmazsınız Cehennemin asiler için yaratıldığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduğunu görür, ibret almazsınız. Bütün bunlara karşılık üzerinize taş yağmadığına, yere batmadığınıza şükredin. Daha ne istersiniz? Dualarınızın neticesi bu olursa yetmez mi? Bize gelince, muhakkak ki sandığınızdan daha bayağı bir kimseyiz. Başkalarının birkaç ayda vardığı Kabe'ye biz on dört yıldır varamadık. Kim bilir? Belki de haklısınız. Başınıza gelenler bizim buralara geldiğimiz için olabilir. Yine de korkmayın şimdi gidiyoruz. Siz de kurtulursunuz. Bu kuraklığın suya kandığını görürsünüz. Adamcağızı böyle kovmakla iyi mi ettik acaba? Ne o? Pişman mı oldu? Galiba. Hakkında yanlış düşündük belki de. Niyeymiş o? Söylediklerini duymadın mı? Bir kelimesine bile yalan diyebilir misin? Ee, haklısın. Bize ne olduğumuzu bir iyice gösterdi değil mi? Namusuyla çalışıp kazanıyordu Üstelik hiç kimseye de zararı dokunmamıştı. Evet, evet. Hiç de iyi bir şey yapmadık. Ona iftira edip günah girdik Aa, Boş ver Oldu bir kere Peşine düşüp tekrar buraya getiremeyiz ya ee, e, e, e, Bana bak ee, Sen de fark ettin mi Rüzgar giderek sertleşiyor galiba o Şey evet Aa, Şuraya bak görüyor musun Neyi Ha, neyi olacak canım gökteki bulutları? Ha, ha, evet evet gördüm. Yağmur bulutu bunlar. Yağmur bulutu. Aman ya Rabbim. Biz ne yaptık? Ne oldu? Ne olsun? Derviş'in buradan giderken son söylediklerini hatırlıyor musun? Belki de haklısınız. Başınıza gelenler bizim buralara geldiğimiz içindir. Yine de korkmayın şimdi gidiyoruz Siz de kurtulursunuz Bu kuraklığın suya kandığını görürsünüz Söyledikleri iki saat sonra çıktı Ne dersin acaba evliya mıydı Ne sandın ya Evliyaydı tabi Allah adamları kendini belli etmez Alttan biri gibi görünürler Eğer öyleyse bizim gidecek yerimiz yok demektir Doğru söylüyorsun Allah dostlarını inciten ne dünyada ifla olur ne de ahirette hadi kardeşim hemen atlanarak peşine düşelim yetişip eline kapanalım af dileyelim yoksa ebediyen mahvoluruz Ama nasıl olur birazdan yağmur boşanacak seller ortalığı götürecek hem ne tarafa gittiğini bile bilmiyoruz ki Sen bilirsin ben gidiyorum hadi hoşça kal. Dur dur bekle beni e, bu suçu birlikte işledik Anca beraber kanca beraber Dönelim artık Yoksa boğulacağız Yağmur değil tufan bu Buralara kadar gelmişken Onu bulmadan geri döremeyiz Ama hiçbir yerde yok ki Sır olup kaybolmuş olmasın Olur böyle şey hem o yaya biz atlıyız Fazla uzağa gitmiş olamaz İyi ama biz dayansak bile Atlarımız dayanamayacak Merak etme ileride bir kasaba var Belki oradadır İnşallah öyledir Nereden uydu bu deliye sanki İşte kasabaya girdik Önce mescide bakalım Muhakkak oradadır Ne biliyorsun ya başka yerdeyse Tamam garipler başka nereye gider Haklısın Hadi mescid'e bakalım. İşte mescid burası. Atla aşağıda içeri girip bir bakalım. Tamam tamam geliyorum. <Gülüyor> Şükürler olsun. Buradaymış. Bunca yolu boşuna tepmemişiz. <Gülüyor> evet evet. Talihimiz varmış doğrusu. Talih değil dostum. Nasip. Nasip. Bizim buraya gelmemize o sebep oldu. Ey Dudur. Dua ediyor galiba. Yanına gidelim mi? Tabii gideceğiz. Niye geldik buraya? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Siz misiniz? Hoş geldiniz. E, beni tanıdınız mı? Tanımaz olur muyum? Daha birkaç saat önce konuşmadık mı? Evet efendim. E, konuşmuştuk. Eğer müsaade ederseniz... ...şimdi de birkaç kelime söylemek istiyoruz. Tabii. Buyurun sizi dinliyorum. E, efendim. E, sizden af dilemeye geldik. Şeytana uyduk, size iftira ettik. Haksız yere kalbinizi kırdık. Sonra da yaptığımız kötülüğün farkına varınca hemen atlayıp deliler gibi peşinize düştük. Yağmur yağacağını anlayınca değil mi? Ne olur affedin bizi, cahilliğimize verin, bağışlayın ne olur. Yoksa nasıl döneriz biz kasabaya? Hangi yüzde Müslümanların karşısına çıkarız? Tamam, tamam, üzülmeyin. Ben kimseye darılmadım zaten. Siz hatırlatmasanız bile... ...er geç ayrılacaktım kasabanızdan. Sözleriniz ayrıca... ...bunu çabuklaştırmış oldu. İyi ama biz size... Her şeyde bir hayır vardır. Şimdi göstermiş olduğunuz... ...derin pişmanlık bir tevbedir. Hem biliniz ki... ...böyle halisane tevbe... ...herkese nasip olmaz. <gülüyor> efendim, efendim... ...siz çok büyük bir insansınız. Ne olur izin verin de köleniz olayım... Ölünceye kadar size hizmet edeyim. Hayır dostum, hayır. Büyüklük, azamet Allah'a mahsustur. Biz kimiz ki? Biz garip bir kimseyiz. Hizmetçi neyimize? Bakın biraz sonra yağmur hafifler. Beni dinlerseniz hemen kasabanıza dönün. Rahmete doymuş toprak sizi bekliyor. Bize gelince ...bizi de bekleyen biri var. Habire çağırıyor. Gel, gel diye. Çaresiz gideceğiz. Hadi kalkın yolcu yolunda gerek Bakın bakın işte oradalar Haç kafilesi göründü geliyorlar Hadi öylese ne duruyoruz İbrahim Ethem orada gidip karşılayalım Durun Yavaş olun biraz böyle hep birden kafilenin içine dalmayalım Önden gelen şu adamcağıza bir soralım hele Hey! Bir dakika durur musun? Buyurun, bir şey mi istediniz? Sen bu kafileden misin? Evet, bu kafiledenim. Öyleyse İbrahim Ethem'i de tanıyor olmalısın. Evet, tanıyorum. Öyleyse bizi hemen ona götür. Açeleniz var galiba. Olmasın mı? Bütün Mekke alimleri seferber oldu. Hadi bırak oyalanmayı da İbrahim Ethem'i göster bize. Bırakın o kötü kimseyi. Ne istiyorsunuz ondan? Ne dedin, ne dedin? İbrahim Ethem sandığınız gibi biri değildir Günahkarın biridir Sen ne söylediğini farkında mısın be adam Öyle büyük bir zata nasıl iftira edersin Çabuk tevbe et Yoksa fena olacak Ben doğruyu söylüyorum Ne hala ısrar ediyorsun ha? Al şu tokadı da aklın başına gelsin <gülüyor> Allah adamlarına dil uzatanın sonu budur Hadi arkadaşlar gelin Gidip kafiledekilere soralım işte ey kötü nefsim. Ne kadar ahmak olduğunu gör. Mekke alimlerinin ayağına gelmesini istiyordun değil mi? İşte yediğin tokatlar layığına kavuştun. Aradığını bulmuş oldun. Demek kafilenin önünde yürüyen kişi İbrahim ethem de ama ama bize dedi ki Aman ya Rabbim ne yaptık biz? Çabuk koşun arkadaşlar... ...gidip ayağına düşelim... ...ağlayalım, yalvaralım... belki ki bizi affeder... Durun, durun beni bekleyin... ...bekleyin ne olur... ...affedin efendim... ...sizi tanıyamadım... ...cahilliğime verin... ...bahaşlayın ne olur... Hayır hayır... ...sakın yapma bunu... ...biz ayağına düşülecek biri değiliz... ...nefsimizi tekrar başımıza musallat etme... Olmaz efendim... Beni affettiğinizi sizden duymadan yerden kalkmayacağım Üzerime basıp geçseniz bile Peki peki Seni affettim yerden kalkabilirsin <gülüyor> Allah Teala sizden razı olsun O zaman bırakın da yoluma devam edeyim Yeteri kadar oyalandık zaten e Efendim Ne olur beni de yanınıza alın Size hizmet edeyim Biraz önce sana ne demiştik unuttun mu Nefsimize azdırmak mı istiyorsun Hem bize hizmetçi gerekmez Elhamdülillah kendimize bakabiliriz Bağışlayın efendim ama Yüz defa kovsanız bile sizinle geleceğim Yoksa size el kaldırmanın utancıyla yaşayamam ben Kahrımdan ölürüm Seni affettiğimizi söylemedik mi Daha ne istersin Ne olur Peki ama yalnızca Kabe'ye kadar Orada beni yalnız bırakacaksın <gülüyor> Buyurunuz efendim Gidelim hele oraya varalım da Allah, ne kadar da ağırmış yükünüz Keşke bana haber verseydiniz Yarısını ben taşırdım Olur mu öyle şey Ömer Bu benim işim Kendi işimi kendim görmeliyim Tamam sultanım amenle, Fakat yazık ediyorsunuz kendinize Bakın kısa zamanda beliniz iki kat oldu Alın teriyle çalışıp kazanmak da bir ibadettir Ömer Hem öbür dünyada terazide en ağır çeken amel Burada bedene en zor gelenidir ben yine de odun hamallığını size yakıştıramıyorum. Bize hocalık etmek size yetmiyor mu? Bırakın biraz da biz size bakalım. Ben kendime bakabilirim. Niçin size yük olayım? Her neyse. Bir yük odunun daha var. Akşam olmadan gidip getireyim. Sen bunları satar mısın? Parasıyla da arkadaşlarına yiyecek bir şeyler alırsın. Aman sultanım. Efendim izin verin de size yardım edeyim. Ediyorsun ya. Bu odunları satmam bize yardım değil midir? Fakat sultanım... Yeterince geç kaldım. Hadi hayırlı pazarlar. Hayra kara olun sultanım efendim. Mekkelisiniz galiba. Yanılmıyorum değil mi? Evet öyle Mekkeliyim. Buyurun bir şey mi istediniz? Biz de Bel diyarından geliyoruz. Allah nasip ederse... ...haç farizamızı yerine getireceğiz. Ya... İnşallah. Ne kadar da gençsiniz. İlk defa mı geliyorsunuz Mekke'ye? Evet ilk defa. Şey siz buranın yerlisi olduğunuza göre bilirsiniz mutlaka. İbrahim Ethem buradaymış öyle mi? İbrahim Ethem mi? Niçin sordunuz? Kendisi benim babamdır. Biraz da onu görmek ümidiyle Mekke'ye gelmiştim. Ne? Babanız mı? Benimle alay etmiyorsunuz ya. Estağfurullah o nasıl söz? Size doğruyu söyledim. İnanın tam 25 yıldır onun özlemiyle yaşıyorum. Hmm. Size inanıyorum. Zaten babanız da bahsetmişti sizden. Oğlumu kundakta bırakıp geldim demişti. Yoksa onu tanıyor musunuz? <gülüyor> Tanımaz olur muyum? O başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, efendimizdir bizim. Şimdi nerede? Onu görebilir miyim? Şehir dışında oduna gitti. Oduna mı? Babam odunculuk mu yapıyor? Ne o? Şaşırdınız galiba. Gönüller sultanının şimdi odun hamalı olması garibinize mi gitti? Yok hayır hayır. Sultan da olsa, hamal da olsa o benim babam. O gönül sultanlığını dünya sultanlığına tercih İbrahim Ethem'in oğlu olduğunu şimdi ispat ettin işte. Eğer babanı görmek istiyorsan şu tarafa git. Mutlaka rastlarsın. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. <gülüyor> hadi hadi geç kalma. Sonra teşekkür edersin. Oradan değil şu yoldan gideceksin. Bugün sizi sevinçli görüyorum sultanım. Nasıl sevinmem Ömer. Çok uzun zamandır özlediğim birini gördüm bugün. Hayrola kimi gördünüz? Sabahleyin Kabe'yi tavaf ederken önümüze çıkan delikanlı vardı ya. Aa, evet evet hatırladım. Dikkatle yüzüne bakmıştınız hani. Ya evet o işte Kimdir o delikanlı biliyor musun Biliyorum sultanım oğlunuz Nasıl anlayabildim Firaset mi bu yoksa <gülüyor> Nerede bizde o marifet sultanım Biz dün oğlunuzla tanışmıştık Ya Niçin bana söylemediniz Bağışlayın sultanım ne bileyim Siz birbirinizi bulun istedim Hadi öyleyse derviş Ömer düş önüme Oğlumla beni buluşturmak Gene sana nasip olacak ama sultanım efendim hani birlikte girecektik içeriye ne hikmetse birden vazgeçip dışarı çıktınız. İçeri girmemize ruhsat verilmedi Ömer. Nasıl anlayamadım. Kim izin vermedi size? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim mi? Yani şimdi... Evet Ömer. Tam çadırın kapısından içeri girerken oğlumun Tegabün suresinin 15. ayetini okuduğunu duydum dışarı çıktım. Bu ayetin manasını biliyor musun? Tabii sultanım. Herhalde mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir bela ve imtihandır. Şimdi anladım her şeyi. Bu ilahi ihtar'a uymayıp içeri mi girseydim? Haklısınız. Benimki cahillik işte. Estağfurullah. Sen de şaşırmakta haklıydın. Her neyse. Ben gidiyorum. Sen kal istersen. Kalacağım efendim. Oğlunuzla görüşebilir miyim? Hiçin olmasın. Nasıl bilirsen öyle yap. Hadi Allah'a emanet ol. İşte sabır ve teslimiyet. 25 yıllık bir ayrılığa rağmen Kur'an okuması bitti galiba. İçeri girmenin tam sırası. Esselamü aleyküm ve aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz çadırıma. Hoş bulduk Belikan. Nasılsın? Hamdolsun. İyiyim. Doğacınız. Sayenizde pederimi de gördüm. Sırtına odun yüklemiş geliyordu. ...onu görünce ne yapacağımı şaşırdım. Bir müddet olduğum yerde kala kaldım. Ne hikmetse koşup boynuna sarılamadım. Belki benden kaçar diye uzaktan takip etmeye karar verdim. Bunca yıllık hasretten sonra sırf görmek yeter mi? Onunla kucaklaşmak istemez misin? İstemek ne kelime. Senelerdir babamın hasretiyle yanıyorum. Hadi öylese benimle gel. Seni babana götüreceğim. Ne oldu Ömer? Niçin öyle geride duruyorsun? Gitsene yanlarına. Oğlunu Sultanımıza sen götürmedin mi? Biz vazifemizi bitirdik. Bundan sonrası baba oğlum bileceği. Iş. <gülüyor> ya öyle. 25 yıl onlar hasret çekti biz değil. Bak nasıl da kucaklaştılar. Ah. Oğlan ağlıyor galiba. Sen olsan ağlamaz mıydın? Ağlamak mı? Heyecandan düşüp bayılırdım herhalde. Sultanımız efendimiz oğluna bir şeyler soruyor. Keşke biraz daha yakında olsaydım duyardım ne dediklerini Dua ediyor Bak oğlu birden kollarına düştü Heyecandan bayıldı galiba Hadi yanlarına gidelim Hadi gidelim Ne oldu sultanım bayıldı mı Hayır Ömer bayılmadı Oğlum kollarımda ruhunu hakka teslim etti Ama nasıl olur hiçbir şey yoktu ki Oğlumu bağrıma bastığımda sevgisi ta yüreğime kadar işledi. Tam bu sırada kalbime bir nida geldi. Ya İbrahim, hani yalnız beni seviyordun? Hani dostluğumuza ortak katmayacaktım ne oldu? Bir kalbe iki sevgiyi nasıl sığdırdın? Bunu işitince perişan oldum. Rabbime sığındım, yalvarmaya başladım oğlumun muhabbetinin beni senin aşkından uzaklaştırmasına izin verme ya Rab diye niyazda bulundum. Allahu Teala ise oğlumu ircîye, yani bana dön emri ilahisine uygun olarak huzuruna çağırdı. Takdire ne denir? Emri ilahiye boynumuz kıldan incedir. Gitmeseniz olmaz mı sultanım? Siz olmadan biz ne yaparız? tebdil mekanda ferahlık vardır Ömer. Hem temelli gitmiyoruz ki. Acımız biraz küllenince bu mübarek topraklara yine geri döneceğiz. Sana söylediğim yol azıklarını aldın mı? Aldım hocam. Yalnız ekmek bulamadım. Kabe'nin yanında Berhli birisi satıyor dediler. Şimdi oraya gidiyorum. Berhli mi dedin? Evet hocam. Sizin memleketinizden. Bir zamanlar Berh'te bir fırıncı tanımıştım. Tahir. ...ne de nefis ekmek yapardı... ...doyamazdın yemeye. ...belki bu da öyledir... ...Allah bilir belki de... ...ben de seninle geleyim merak ettim şu behli ekmekçiyi... ...çok sevinirim hocam... ...hadi yürü öyleyse... ...işte sultanım... ...ekmekçi orada... ...gaz ekmek... ...gaz ekmek... A ...ama bu, bu, bu, bu, bu o ses... ...gaz ekmek... ...sarayın damındaki ses... ...anlayamadım sultanım. Hangi ses dediniz? Sana anlatmıştım ya hatırlasana. Beni yollara düşüren ses işte. Çabuk beni takip et. Gene o zamanki gibi ortadan kaybolmadan... ...kimmiş öğrenelim. Allah Allah. Ama bana... ...Hızır Aleyhisselam'dı demiştiniz. Aman Rabbim, gözlerime inanamıyorum. Bu o... ...Fırıncı Tahir. Çok yaşlanmış ama tanıdım onu. Demek o sesin... ...sahibi Tahir'miş. Tevekkeli değil... Bu sesi bir yerden duydum diyordum. Esselamu aleyküm Tahir. Mekke'ye hoş geldin. Safalar getirdin. Ve aleyküm selam efendim. Şükür kavuştur hele. Siz buralarda mıydınız? Buradayız ya. Sizin gibi hakiki bir dostun gelmesini beklerdik. Gel şöyle kucaklaşalım da biraz sıla kokusu alalım. <gülüyor> şöyle biraz yürüyebilir miyiz... Ey damda deve arayan adam. Demek biliyordunuz. Henüz yeni öğrendim. Ekmek satarken sesini duyunca. Şimdi söyle bana, 25 sene niye arattım beni? Niçin gelip her şeyi anlatmadın? O gece dandan inip size gelseydim. Acaba Cihan bugünkü İbrahim etemi tanıyabilir miydi? Yazıklar olsun bize ki. Yıllarca burnumuzun dibindeki cevherden bir haber yaşamış. Ah ne olur böyle konuşmayın. Biz kendiliğimizden mi harekete geçtik? Hak'tan bir işaret gelmeseydi tek bir adım bile atamazdık. Hamdolsun Rabbime. 25 yıllık arayış sona erdi. Mürşidimizi bulduk sonunda. Artık dizinizin dibinden ayrılmadık. Estağfurullah efendim. Hakiki mürşitsizsiniz. Göstermiş olduğunuz eşsiz feragat dillere destan oldu. Aşk ve muhabbette bir eşiniz daha yok. Bırakın da Fırıncı Tahir size mürid olsun. Neler söylüyorsun? Sen olmasaydın ben bir hiçtim. Hala sufi gayeler peşinde koşuyor olacağım. Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben küçük bir kıvılcım çaktım o kadar. İçinizdeki volkan nasılsa bir gün ateş alıp tutuşacaktı. Gel benim sevgili dostum. Vazgeçtim gitmekten. Sohbet günü bugün, yolculuk günü değil. Gel de biraz hasret giderelim. Bizi birbirimize kavuşturan Cenab-ı Alemine sonsuz hamdü senalar olsun. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.